Bölüm 119. Giyeceklerin uzunluk ve kısalık ölçüleri ve kibir için giyilen giysi şekilleri. Hadis 790. Esma binti Yezit el-Ensariye Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı. Hadis 791 İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kibirlenip büyüklük taslayarak, elbisesinin eteğini veya paçalarını yerde sürüyen kimsenin Kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Bunun üzerine bu Bekir, ya Rasulullah, dikkat etmediğim takdirde benim de eteklerim yerde sürünüyor dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz sen bunu büyüklük taslamak için yapmıyorsun buyurdular. Hadis 792.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 Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Elbisenin iki topuktan aşağı uzanan kısmı, topuklardan aşağısı ayaklar ateştedir. Hadis 794. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ravi diyor ki, Rasulullah bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, ziyan edenler kimlerdir ya Rasulallah diye sorunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Elbisesinin eteğini veya paçalarını yerde sürükleyen kimse. Yaptığı iyiliği başa kakan, minnet eden kimse ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir. Müslem'in diğer bir rivayetinde, kaftanını, her türlü elbisesini sürükleyen şeklindedir. Hadis 795 i̇bn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Giyilen şeylerde, uzatılmaya müsait olanlar, çoğunlukla don veya pantolon, gömlek veya entari cübbe ve sarıktır. Kim bunlardan birini, büyüklük taslayıp, çalım satmak için uzatırsa Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz. Hadis 796. Ebu Cürey Cabir İbn Süleym Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir kimse gördüm ki insanlar onun görüşüyle hareket ediyorlar. Ne söylerse onu yerine getiriyorlardı. Bu adam kimdir diye sordum. Peygamberdir dediler. Ben de iki defa, Aleykesselam ya Rasulallah dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aleykesselam deme. Aleykesselam, ölülere verilen selam şeklidir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Ben de, sen Allah'ın rasulü müsün, diye sordum. Evet, ben Allah'ın Rasûlü'yüm ki, o Allah, başına bir bela gelip, kendisine dua ettiğinde, senden bela ve musibeti giderir. Sana kıtlık isabet ederse, dua ettiğinde, senin için mahsuller bitirir. Çölde ve boş arazilerde, ''Deveni kaybetsen, dua edince, deveni sana geri getirir.'' buyurdu. Bunun üzerine ben, ''Bana tavsiyede bulunsanız.'' dedim. ''Hiç kimseye sövme.'' buyurdu. Ben de ondan sonra, ne hür, ne de köle, hiç kimseye, ne deve, ne koyun, hiçbir hayvana sövmedim. Sonra tavsiyesine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Müslüman kardeşinle güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Allah'ın istediği şeylerdendir. Elbisenin eteklerini ve paçalarını baldırlarına doğru kaldır. Eğer bundan hoşlanmazsan, topuklarına kadar indir. Sakın etek ve paçalarını yerde sürüme. Çünkü bu hal kibirden ve kendini beğenmişlikten ileri gelir. Allah da kibirlenip, kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver ve sende bulunduğunu bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, sen o kişi hakkında bildiğin şey sebebiyle onu ayıplama. Onun bu davranışının günahı, kendine aittir. Hadis 797 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, elbisesinin etekleri, elbisesinin ucu, yerde sürüklendiği halde namaz kılıyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona, git abdest al dedi. O da gidip, Abdest alıp geldi. Peygamber ona tekrar, Git abdest al, buyurdu. Bunun üzerine, Orada bulunanlardan bir kişi, Ya Allah, Niçin o kimseye, Abdest almasını emrettiniz de, Sonra sustunuz, Diye sordu. Rasulullah da, O elbisesini yerde sürüyerek, Namaz kılıyordu. Şüphesiz ki Allah, Elbisesinin eteğini ve paçasını, Yerde sürüyerek namaz kılan kimsenin namazını kabul etmez, Buyurdular. Hadis 798 Kays İbni bişr et talibi Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Bana, Ebu Derda'nın yakın dostu olan babam, Şöyle şöyle anlattı. Dımışk'ta, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin asabından İbnül Hanzaliye denilen bir kimse vardı. Bu adam yalnız başına yaşar ve insanlar arasına pek çıkmazdı. Hep namaz kılar, namazdan ayrılıp çoluk çocuğunun yanına giderken de tekbir ve tesbihlerle meşgul olurdu. Biz Ebu Derda'nın yanında otururken bu adam yanımıza uğradı. Ebu Derda ona bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi. İbnül Hanzali'ye şunları söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş, bu seriye vazifesini yaparak geri dönmüştü. Onlardan bir asker gelip, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu yere oturdu ve yanındaki adama şöyle dedi. Düşmanla karşılaştığımız zaman, bizi bir görseydiniz. Falan kimse, düşmana saldırıp, mızrağını sapladı ve, Al sana, ben gıfarlı bir delikanlıyım, dedi. Delikanlının bu sözünü nasıl buluyorsun, diye sordu. Öbür adam bana kalırsa o kimsenin bütün sevabı yok oldu cevabını verdi. Bu sözü işiten bir başkası bu sözde bir sakınca görmüyorum dedi. Bunun üzerine ikisi münakaşa ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve Subhanallah. Bu kişinin sevap kazanmasında ve övülmesinde bir sakınca yoktur.'' buyurdu. Ben, Ebu Derda'nın buna sevindiğini ve başını kaldırıp adama, ''Sen bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bizzat kendin işittin mi?'' diye sorduğunu gördüm. Adam, ''Evet, bizzat işittim.'' dedi. Ebu Derda, adama aynı soruyu tekrar edip duruyordu. Hatta ben kendi kendime adam dizleri üzerine çöküp kalacak diyordum. Babam sözlerine şöyle devam etti: İbnül Hanzali'ye başka bir gün yine yanımıza uğramıştı. Ebu Darda bu defa ona bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi. O da şunu söyledi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Cihat için hazır tuttuğu atı yedirip içiren ve ona güzelce bakan kimse, durmadan sadaka veren ve elini hiç kapatmayan kimse gibidir. Bu zat başka bir gün bize yine uğramıştı. Ebu Derda yine ona, bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi. Bunun üzerine İbnül Hanzaliye şunları söyledi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hürrem el Useydi ne iyi adamdır. Keşke zülfleri favorileriyle elbisesinin eteklerini uzatmasaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü Hüreym'e ulaşınca. Hemen eline bir ustura alıp zülfüflerini kulak memesi hizasına kadar kesti. Elbisesinin eteğini de baldırlarını örtecek kadar kısalttı. i̇bnül Hanzaliye bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derdada da kendisine bize fayda sağlayacak, sana da zararı olmayacak biraz bir şeyler söyleyin dedi. O da şu cevabı verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim. Sizler, Müslüman olmayan kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Binit hayvanlarınızı düzene koyun. Elbiselerinize de çeki düzen veriniz ki, insanlar arasında, yüzdeki güzellik timsali ben gibi, parmakla gösterilen kimseler olunuz ki, fark edilesiniz. Çünkü Allah, Çirkin görüntüyü ve kötü sözü sevmez. Hadis 799. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın en güzel giyinmesi elbisesini inciğinin yarısına kadar uzatmasıdır. Topuklarına kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topukları aştığı zaman, cehennemliktir. Allah, kibrinden dolayı, elbisesini yerlerde sürüyen kimsenin yüzüne rahmetle bakmaz. Hadis 800 i̇bn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Elbisemin etekleri, Topuklarımdan aşağı sarkmış bir vaziyette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah, elbisenin eteklerini yukarı kaldır, buyurdular. Ben de hemen kaldırdım. Sonra, biraz daha kaldır, buyurdu. Ben biraz daha kaldırdım. Ondan sonra, elbisemin uzunluğuna dikkat etmeye başladım. Topluluktan biri, Nereye kadar kaldırmıştın diye sordu. İbni Ömer, İnciklerimin yarısına kadar kaldırmıştım. Diye cevap verdi. Hadis 801 Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse kibirlenip kendini beğenerek elbisesini yerlerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz. Bunun üzerine Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, "Ya Resulullah, kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar?" diye sordu. Rasulullah da "Onlar bir karış daha uzatırlar buyurdu. Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun o durumda ayakları açılır dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse bir arşın uzatırlar. Daha fazla uzatmazlar buyurdular.